Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın. Evet, bugün programımıza Orman'la beraber seçtiğimiz bir resimli kitapla başlayacağız. Bu resimli kitabın adını sen söyler misin Orman'cığım? Minik Küçük Bir Şey. Evet, Küçük Siyah Bir Şey kitabımızın adı. Bu kitabın yazanı ve çizeri Reza Dalvand. Aslında Reza Dalvandı daha önce... Abdi'nin Beni adlı kitabın çizeri olarak biliyoruz. O da Arden yayınlarından çıkmıştı. Ee, Küçük Siyah Bir Şey de yine Arden yayınlarından e, çıkmış bir kitap. Reza Dalvan'dan kitabı. Ee, Osman Ataman'ın Türkçe'ye çevirisiyle bu kitap yayınlandı Türkiye'de. Küçük Siyah Bir Şey nedir orman? Küçük Siyah Bir Şey taş gibi bir şey ve siyah ama küçücük. Nerede bu? Ormanda. Orman, mesela e, Çit ama e, Leopar var Leopar, mesela Leopar onun kendi e, Beneği sanıyor e, Beneyini mi düşürmüş? Hı hı. Öyle Anlanırken mi zannediyor? E, peki ne olur ki Leoper, Leopar'ın beneyi düşse? Bir tane beneği düşerse Daha az benekler Bir benek Aa, eksilir öyle mi? Bu tabii diğer beneklerinin de düşmesi Tehlikesini hı -hı. doğuruyor Sence benekleri ne işe yarıyor Leopar'ın? Bene Başka bir hayvan oldu hmm. Ve böyle e, hayvan diğer avla cöhren hayvanları böyle korkutmak için. Aa, bir de şey olabilir mi? Ormanda böyle bir sürü dallar, gölgeler, ışıklar var. Onların arasında kendisini daha iyi saklıyor olabilir mi beneklerle? Hmm. San... Benekleri giderse? Benekler giderse o zaman saklanamayacak mı yoksa? Aa, ondan korkuyor. Bu ve siyah bir şey ormanın ortasında duruyor değil mi? Ormanın ortasında öyle yerde duruyor. Bir tanesi de ona... Bir ejderha yumurtasını sanıyor. Evet oraya da geleceğiz şimdi. Leopar işte ilk görüyor. Kitabın başında Leopar'ın görmesiyle başlıyor hikaye yani. Ve e, diyor ki bu avlanırken düşünme arkadaşlarımı da uyarayım amanın diye çok korkup gidiyor. Sonra kargaymış bak burada çok güzel bir gökyüzü manzarası var görüyor musun? Karga e, şey yıllık sanıyor. Evet. Böyle sonra e, şey olacak. E, Gök başımıza yıkılacak. Aha. Hı. gökten düşmüş bir parça mı sanıyor? Evet bir yıldızın parçası zannediyor ki gök kırılıp kırılıp yere düşecek falan. hemen arkadaşlarını uyarmaya gidiyor karga. E tabi o da bütün gün gökyüzünde e, tabii, düştüğü için arkadaşlarını uyarmak zorunda. Sonra tilki geliyor bütün bu e, sesleri o da, o da görüyor. E, e, Kraliçenin bir prensesin başörtüsü sanıyor. Evet onun burada hatta bir tane saray resmi var. Böyle oryantal bir saray. Ve, Ve o. E, ee, ee, şey, ee, bunun e, kraliçerin mi prensesin mi başörtüsü uçuyor evet orada kenarda onu görüyoruz ve e, o zaman da diyor ki tilki bu sefer e, hani böyle bir şey olduysa e, kral da o zaman askerlerini gönderir onu bulmaları için zannediyor tilki eyvahlar olsun ormana bütün <gülüyor> askerler dalı verecek şimdi diye herkesi uyarmaya koşuyor tilki sonra bir, bir sonraki sahnede neyle karşılaşıyoruz Geyik. Geyik onun at nalı parçası olduğunu zannediyor. Bir atın nalından bir parça zannediyor ve ee, o zaman o siyah şeyi ee, at, atın nalıysa o zaman o atın bir süvarisi vardır. Suvarı da tek başına dolaşır mı? Dolaşmaz. O zaman süvariler ormana dalıyor. Bu sefer de bundan korkuyor. Peki ben Hı. şunu anlamıyorum. Hı. Bu nesnenin şekli nasıl? Bu nesnenin şekli şurada resimlerde görüyoruz. Küçük siyah bir şey. Bana... Ama bir başörtüsü Taşkide. ya da bir attalı e, biçim olarak çok farklı Taşkide. şeyler ya yapı evet. olarak da. Taşkide. Sadece uzaktan bakıp onun e, görüntüsünü bir şeylere mi benzetiyorlar? İşte o... Eylemeden, dokunmadan. Evet öyle anlıyorum ben de bunu. E, Bence o bir... Ee, böyle küçücük bir tane böyle baykuş e, yavru böyle e, öyle duruyor Ay kızıcık sonra işte başka hayvanlar kedi. mesela kedi ha Sonra onu görmüyor. Evet, hemen üstünü örtmeye çalışıyor. Bir tehlike <gülüyor> olarak görmeyen bir tek kedi var o zaman. E, kedi bir tehlike olarak görmüyor, evet. Ama ejderha olarak orman demiş söylemişti hani. Evet. E, mesela baykuş geceliğin onu görüyor, eyvahlar olsun ejderha yumurtası bu diye korku veriyor. İşte başka hayvanlar da görüyor. Herkes kısa süre içinde ormanda bu küçük siyah şey ile ilgili ya şöyledir, yok böyledir, şöyle bir tehlike yaratır, başımıza böyle belalar açar. İşte bir sürü. Şey, aslında kedi de tehlike olarak görüyor. Şimdi onu da yanlış yorumlamamak lazım. Kedilerin kakalarını gömmelerinin nedeni avcılardan korunmak aslında. Evet kokusunu, izini evet, kaybetmeye çalışıyor bir yandan. Dolayısıyla o da kendini av olarak algılıyor herhalde o durumda. Ama işte herkes bunun işte ne bileyim bir şeyin parçası olduğunu böyle alakasız bir sürü şey işte atnalı dedik şu ana kadar ejderha yumurtası dedi neler neler yani ve bunun bir tehlike getireceğini başlarına bir iş açacağını varsayıyor şimdi bu aslında e, bugün şu anda olan bir şey yani Nasıl? öyle değil mi ne aşıların içinde işte neydi o maddeyi bak unuttum kurşun, kurşun. Aşı. aşıların içinde kurşun var eyvahlar olsun hop aşı karşılıkları yani aslında böyle bir anda mısır gibi patlayı veriyor ya evet. bu konular. Düşünmeden, tartışmadan ne mısır olduğunu. Mısır patlatmak gibi. Evet, mısırlar nasıl patlıyor? Pat Hı. pat pat. Böyle birisi ortaya bir laf atıyor. Hani bir deli bir kuyuya bir taş atmış. 40 kişi 40 evet. akıllı çıkaramamış Peki, ya. Peki normalde sen e, kendi yaşadığın yerde işte evde, e, bahçede, bu Hı. mahallemizde, Hı. alışık olduğun yerde, hiç bilmediğin, daha önce hiç görmediğin ve ne olduğundan emin olmadığın bir şey görsen. Bunun hakkında ne düşünürsün? Bunu bir tehlike olarak mı görürsün? Ya da ne yaparsın? Bilmem. Ona hiçbir şey yapmam. Hı -hı. Böyle sadece belki incelerim. Hı -hı. Belki zararlı bir şey olduğu için hiç ellemem. Zararlı bir şey olması ihtimali var diye düşünürsün. Hı -hı. Anladım. Yani ama hakkında bilgi edinmezsek de onu nasıl tanıyacağız o şeyi? edilirim. Hmm. Araştırıp öğrenir hı. misin? Peki mesela diyelim ki Leopar onun ne olduğunu anlasaydı öyle korkar mıydı? Hı. Korkulacak bir şey değilse niye korksun değil mi? Hı. Bence de öyle. Yani birazcık araştırıp öğrenmekte fayda var. Şimdi burada zaten kitabın ana konusunun bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani evet hani bu bir başörtüsüne benzemiyor. Atın nalıyla ilgisi yok bunun biçiminin belki ama mesele ona bakan gözün ne gördüğü, hı hı. ona bakan gözün oradan ne e, çıkardı. E, çünkü gerçek gerçeğin gerçek haliyle ilgilenmediğimiz zaman zaten çok tuhaf evet. şeyler yapıyor. işte. aşı karşılıklı neydi oradan ya geliyor ya aklıma işte, yani. işte yılandan çok korkan biri e, bir ağaç dalının yakınından geçerken yere düşmüş bir dal. İrkilip çığlık atıp kaçabilir. Çünkü onu bir yılan gibi görüp evet. yılan sanabilir. Çünkü korkusuyla özdeşleştirir evet. onu. Evet işte burada herkesin mesela e, Leoparın bakış açısına baksana ne kadar doğrudan kendisiyle ilgili bir şey olarak çünkü evet. her şeyi kendisiyle ilgili bir şey olarak algılayan bir karakter belki de. Tilki ise herkes için tilki Hı -hı. hani herkes için korkulacak bir durum olduğuna dair karga da öyle karga mesela da da öyle, evet. ama işte bunlar hani birazcık onların bakış açısından, onların karakterlerinden kaynaklanan şeyler. Bu da aslında e, kitabın e, bize vermek istediği, vurgulamak istediği Hı -hı. şey gibi geliyor bana. Baykuş, Kitab... baykuştan. Onlar hayvanlarla ilgili olmayan bir şey. Evet. E, ejderha çıkar zannediyor o da. Kitabın sonunda bize bu küçük siyah şeyin ne olduğunu e, Reza Davan söylemiyor. Diyor ki e, o orada duruyor hala. Hı hı. Yani işte binlerce e, hakkında fikir üretilmiş ama o orada duruyor. E, ne olduğunu Yazarın kendisi de bilmiyormuş zaten Hı -hı. burada. Yani bir yorumu yok. Belki diyor içi para dolu bir kese. Belki bir parça çikolata ne bileyim yani. Her şey olabilir. Evet. Belki de diyor o şey değil mi ya hani sen ne demiştin diye. Hani öyle ta, öyle tatlı bir bitiriyor ki. E, mesela biraz önce biz kitabı hani tekrar Ormanlı okurken. Bu kitabın sonunu işte okudum. Hı -hı. Aa taş olabilir dedi hemen orman Değil mi Ormancığım? Hı -hı. Evet. Herkes bir şey söyleyebilir bununla da ilgili. Kitabın bu finalinin aslında bir finalinin olmaması. Evet. Diyelim Bence çok anlamlı Bitmiyor ve noktada. bizi de dahil ediyor Evet bitmiyor i̇şte Söyleyebileceğimiz çok fazla şey var Şimdi Reza Dalvand'ın Tabi resimlerinden de bahsetmemiz lazım orman, Şu orman manzarası orman hakkında ne düşünüyorsun Orman manzaraları güzel. Benim adım da orman evet. evet ben çok beğendim Yani renkleri Ağaçların biçimleri Her şeyle çok güzel evet. bir orman belli ki bir yaprak döken orman manzarasına bakıyoruz. Çünkü çok farklı ağaçlar, çok farklı yaprak çeşitleri, yaprak renkleri daha doğrusu evet. yaprakları görmüyoruz. Nil türlerdeki ağaçlar, ağaç çeşitleri gibi ama onun daha evet, modern bir yorumu diyebiliriz. O hissi de veriyor. Bari. Burada mesela ormanın ortasında bir tarla alanı var. Yani ne kadar güzel görünüyor. Evet, yani çok renklerde Evet, renklerde desenler e, e, hepsi çok müthiş. çok güzel. Yani kitaba bakmak da çok hoş aynı zamanda. O yüzden biz bu kitaptan çok hoşlandık Orman. Evet. Sen ne dersin okumaktan keyif aldın mı? Evet. Resimlerini de beğendin mi sen de? Hı hı, çok güzel. Bence de çok güzeller. Kitabın adını tekrar söyleyeyim. De, e, resimler nasıl söyleyeyim mi? Şöyle. Böyle e, açık renklerle çok açık böyle saydamsık gibi renklerle o hayvanı yapıyor. Sonra Hı -hı. diğer koyu olan şeyler de böyle diğer şeyleri Üstüne yapıyor. Üstüne de desenlerini yapıyor Hı -hı. değil mi? Mesela Leopard'a öyle gerçekten de. Bir sürü geçirgen renk var üstünde. Farklı renkler. En üstte de siyah lekeleri görüyoruz. Hı -hı. Hı, farklı evet. şekillerle. Evet. Hepsinin de şekilleri de farklı. Doğru söylüyorsun. Ee, kitabın adını tekrar söyleyelim. Küçük siyah bir şey. Evet, küçük siyah bir şey. Reza Dalvand'ın yazıp resimlediği bir kitap bu. Kitabın Türkçesi Osman Tunaman'a ait. Arden tarafından, Arden Yayıncılık tarafından Türkiye'de yayınlandı bu kitap. biz okuduğumuzda çok sevindik. Şimdi bir şarkı arası vereceğiz. Ormancım şarkıyı da sen seçtin. Söylemek ister misin şarkının ne olduğunu? Hı? Aklına geliyor mu adı? Hep dinlediğimiz bir şarkı. Tamam, ben söyleyeyim. Bizim işte Ormanla ve Tayga ile de dinlemeyi çok sevdiğimiz Wagakki Band'dan bir Japon müzik grubu Senbon Sakura adlı şarkıyı dinliyoruz ve biraz sonra tekrar birlikteyiz. 95.0 Açık Radyodasınız. Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet, hangi kitabı anlatacaksınız şimdi? İki tane kitaptan söz edeceğiz. Senin seçimin serisinin Hı -hı. iki kitabı var elimizde. Ee, seri devam edecekmiş. Mart ayında yeni kitaplar da eklenecek. Bizim elimizdekiler Senin Seçimin, Senin Masalı ve diğeri de Senin Seçimin, Senin Uzayın adını taşıyor. Ee, Nick Sherat'ın resimleri ve Pippa Gutard'ın metinleriyle e, her seferinde yeni bir hikaye Peki Senin Seçimin Ne? Hı -hı. alt başlığıyla çıktı bu kitaplar Domingo'dan. Türkçesi de Vera Kılıçarslan'a ait. Bunlar okuru doğrudan kitabın içine katan etkinlik Hı -hı. kitapları gibi diyebiliriz. Hem masal kitabı hem bir şeyler anlatmaya da teşvik eden etkinlik kitapları. Senin seçimin senin masalında klasik masal kahramanları Hı -hı. kullanılmış. Kitapların genel olarak yaklaşımından söz edeyim. Önce kitabı açtığımızda bütün iki sayfayı kaplayan kocaman... Metin var karşılıklı hmm. sayfada. Bu arka sayfa, sondaki iki sayfada da devam ediyor. Çeşitli hmm. sorular var. Hmm. E, masallarla ilgili. İşte çizmeli Evvel zaman içinde bir prensle buluşacak, bir timsahı alt edecek ya da bebek ayıyla müzik mi yapacaksın? Hmm. Yoksa çizmeli kediyle mi arkadaş olacaksın? Yoksa, yoksa, evet, yoksa yani sürekli diye. Yani. E, bir sürü işte yanına şunu mu alacaksın, bununla mı karşılaşacaksın? Bir sürü soru var. Hı -hı. Zaten bu sorularla bizim ee, zihnimiz harekete evet. geçiyor. Ve e, ilk bölümde çok uzak bir diyara kendi masalına hoş geldin diye karşılıyor bizi kitap. Ve öncelikle bir masal olacaksa işin içinde elbette ki bir kahramanı olmalı. Bu iki sayfa boyunca bir sürü kahramanla karşılaşıyoruz. Bazılarında konuşma da? balonları da var bizimle Mesela, konuşuyor. Mesela burada bir tane ördek var gri Hı -hı. Tamam. ama eee e, gagası ve ayakları e, koyu gri ve ona ne deniyor söyleyeyim mi? Çirkin ördek deniyor. Evet. evet çirkin ördek yavrusu diye bir masal, masal var çünkü. Bir de e, burada kurabiye adam var. Evet. evet. Kurabiye adam var. <gülüyor> adam var. Çizmeli kedi var. Kırmızı üç başlıklı kız var. Üç küçük domuz var. Evet. evet. Deniz kızı var. İşte kurbağa var. Ünlü evet. Kurbağa prensdeki kurbağa. Ee, gibi Robin Hood korsanlar, cadılar, işte çeşitli hayvanlar bir sürü karakter var ve bunlardan biri seçiyorsun Hı -hı. Var. kahraman Sonra, seçince e, mekana geliyoruz Hı -hı. bir sürü ev, yerleşim yeri işte saraydan tut yer altındaki bir e, yeraltı evine kadar ya da farklı biçimlerde evlere kadar bir tekne ev de var Hı -hı. E, upuzun bir kule de var hani Vatanizel'in e, saklandığı Masadır, evet. kule gibi çeşit çeşit ev var ve karakteri seçtikten sonra biz ormanla bu kitaba bakmaya başladığımızda bir yandan da hikayemizi anlatmaya başladık. Bir hmm. burada mesela kurabiye adamın herhalde kurabiyeden, çikolatadan, böyle şekerden... Hmm, Hansel ile Gretel'in olabilir mi? Neden? Ee, öyle bir evi var kurabiye. Ya, neden adam. yapılmış dedim? Kurabiyeden, hmm. çikolatadan, öyle şey Anladım. Evet, sonra... Ee, tek tek e, hızlı hızlı evet. a, yani tek tek saymayayım hızlıca geçeyim. E, bu kahramanın yeteneklerinin, becerilerinin ne olduğunu, Hı -hı. E, neleri yapmaktan hoşlandığını, e, bir sadık dostu olsa bunun kim olacağını tek tek sayfalar Hı -hı. boyunca hepsini seçerek ilerliyoruz. İşte e, yanında ona eşlik edecek birisi. Mesela burada e, aslanı görüyorum, korkuluğu görüyorum, teneke adam. adamı görüyorum, evet. oz büyücüsünde Dorothy'ye eşlik eden üç evet. kişi e, ve farklı yollardan geçerek e, farklı araçlar kullanarak nasıl Aa, bir şey var? Uçan seyahat... ala da var. Evet, Ban diyen... şey de var. Ama Hı. bir limuzin de var. Evet. E, sonra işte e, yiyecekleri beslenme biçimi Oo, yanında uh -huh. işte işine yarayabilecek e, alet edevatı ne olabilir işte? <gülüyor> yani aslında şu şöyle diyebilir miyiz hikaye bir hikaye anlatmak için gerekli <gülüyor> olabilecek tüm malzemeyi Kahramanın sonsuz yolculuğunda ne lazımsa evet. ona e, bu kitapta bulup hikayemizi kurabiliyoruz. Evet yani, yani bu kitabı e, bu kitaptaki resimlere bakarak tamamlayıp bitirmiyorsun. Hı -hı. Yani ben olsam ben çocuk olsam bu kitap bittikten sonra da burada benim e, önüme sunulan haritayı kullanarak Hı -hı. E, yol haritasını kullanarak kendim karakterler yaratabilir, kendim mekanlar hayal edebilir Evet i̇şte bir sürü şey yaparsın. İşte buradaki abi. o yol arkadaşları, alet edevatlar, seyahat araçları, düşmanlar, işte hmm. kötü karakterler de var. Hepsini yeni baştan kendimce uydurup yeni hikayeler yazmaya devam edebilir. Peki e, uzay kitabında bildik karakterler var Hı. mı yoksa hani ne bileyim Star, Star Wars evreninden seçilmiştir de değil değil mi öyle Hayır. Bir şey? Hayır yani. E, yani masal senin masalında ha. evet bildiğimiz masal kahramanları var ama u, senin uzayın cildinde biz çok eğlendik bu, bu bölümde daha çok eğlendik. Daha çünkü, mı serbest? Evet yani bir ha. uzay aracıyla başlıyor hikaye bir uzay yolculuğuna çıkıyoruz uzay aracının kesidini görüyoruz Hı. uzay aracının içinde bir sürü şey yapıyor insanlar böyle özel uzay kostümleri giymişler. Ben burada ne işi yapmak istediğimi önceden karar vermiştim. Ben Neymiş? böyle direksiyon filan sevdiğim için mekâ kullanma işi yapardım. <gülüyor> tamam. Evet. Kumanda odasında görebileceğini söyledi Orman. İşte bir uzay gemisinin mutfağını da görüyoruz. Uzay gemisi içerisinde nasıl tarım yapıldığını da görüyoruz. Kazanda dairesi, çamaşır hane. İşte altta havuz var. Hmm. Spor yaptıkları alanlar var. Tavuk yetiştiriyorlar. Ve uzay gemisinde mesleğimizi seçip orada göreve başladıktan sonra yolculuğa çıkıyoruz Hı -hı. ve bir gezegene, bilmediğimiz bir gezegene varıyoruz. Gezegende tanıdığımız şeyler var mı, hiç Hı -hı. alışık olmadığımız şeyler var mı onlara baktık ve bu gezegende ihtiyacımız olabilecek giysileri seçtik. Koca bir gardırop Hı -hı. açıyor önümüze ve oradan istediğimiz giysileri saç modeline kadar Hı -hı. seçebiliyoruz ve gezegenin e, yaşam biçimini Görüp orada birazcık e, yol alıp dolaşıp tanımadığımız bu Aha. şehirde gezip tanımadığımız uzaylılarla karşılaşıyoruz. Ve işte e, oradan ayrıldıktan sonra başka nerelerde hangi gezegenlerle hmm. karşılaşabileceğimize mesela, mesela, dair bir sayfa var. E, burada e, çikolata dünyası var. <gülüyor> gezegeni var. Oraya giderdim ben. Şeker var. Oraya da giderdim. Peynir olsa? Bilmem. <gülüyor> Ama, şeker gezegeni var. Burada mesela virüs gezegeni var. E, ben bak. burada kurabiye gezegeni ve e, böyle bir tatlı gezegeni ve portakal gezegenine gidecektim. Tamam evet. güzelmiş. E, yani burada da e, uzay konusunda alabildiğine. E, Şöyle, Uçuyoruz, e, zihnimizi sonuna kadar zorlayıp hayal gücümüzün sınırlarını genişletiyor. Şimdi masallı olan kitapta hikayeleri kurmak daha kolay çünkü bildiğimiz bir sürü şey var. Evet. Yani o bildiğimiz şeyleri e, birbirine karıştırarak ya da bildiğimiz bir masalı dümdüz anlatarak bile yol alabiliriz orada Hı -hı. anladığım kadarıyla. Hı -hı. Ama birbirine karıştırmak, yeni masallar üretmek, işte kırmızı başlıklı kızın karşısına teneke adamı çıkartıp onun kurbağayı öpmesini sağlayıp falan bir sürü şey yapabiliriz evet. yani. Uzaylı olan kitaptaysa uçuş serbest gerçekten. Yani onda da hiçbir şeyle bağlı olmadığın için alabildiğini anlatabiliyorsun. Evet. Onda da hiç sınır kalmıyor yani. Yani çok... masal karakterleri olan da mesela alet edevat sahnesinde bilgisayar da var. Aha. Yani bir masal kahramanıyla ilişkilendiremeyeceğin bir şey. Ama bir kırmızı başlıklı kız bilgisayarını alıp ormanda... E, Harita koordinatlarını kontrol ederek işte kurttan kaçmayı başardı diye bir şey duydum. Büyük anne aslında. mesela kurdun karnından arasa ya kırmızı başlık kızı yavrum gel yani. <gülüyor> yani burada e, günümüz teknolojisi ya da günümüzde kullandığımız eşyalar da işin evet. içine girince e, masallar da komik eğlenceli bir e, yolla girebilir. Evet gerçekten eğlenceliymiş bunlar kendi masalını aslında e, bu tür içerikler çok var ama bayağı baya zengin. Evet bu kitapların Mart ayında şarkısında verilen bilgiye göre Mart ayında iki kitabı daha çıkacakmış. Senin seçimin senin hayalin ve sadece senin seçimin başlıklı birer kitabı Peki, daha var. Peki Orman bir şey soracağım. Tek başına bu kitapların başına geçtiğin zaman kendi kendine bir sürü masal anlatabiliyor musun? Hikaye kurabiliyor musun? Denedin mi hiç bunu? Evet. Ha, ya anlatabiliyor musun güzel hikayeler? Yapabilirim aslında. Tamam, belki bir gün bize bu kitapları açıp bir hikaye anlatmak ister misin? Tamam. tamam. Ben çok sevinirim eğer evet, bize bir yaparım. hikaye anlatırsan. Tamam, bence çok güzel fikir. Evet, kitapların isimlerini tekrar edeyim. Senin seçimin serisi, Domingo yayınlarından çıktı bu kitaplar. E, Pipa Goodhart ve Nick Sheratt imzasını taşıyor. Türkçe çevirisi de Çağla Vera Kılıçarslan'a ait. O halde bu hafta bu kadar. Evet, gelecek hafta görüşmek üzere. Bir kaburga, bir Hoşçakalın. bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiyer. Kitap dostu sizin okulu sundu.